Evet, iyi akşamlar arkadaşlar. Sesim geliyor mu? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel aqibetül müteqin. As-salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahb.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 İnşallah arkadaşlar tabi derste anlattıklarımıza da e, dikkat ederseniz memnun olurum. Allah'ın iziyle bu dersten kimse kalmamalı. E, herkes geçmeli. Herkes yüksek notlarla geçmeli. Yani bizim derdimiz burada e, sizi geçirmek ya da bırakmak değil. E, bu bulunduğumuz zaman zarfı içerisinde bilgi... E, e,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 bugünün değer yargılarıyla geçmişi değerlendirmek hatasına düşmeden e, istediğimiz, incelediğimiz zaman diliminin, tarihsel e, birimin e, genel şartları içerisinde, bir konteks içerisinde onları değerlendirmek ve netice itibariyle e, oldukları şekilde e, ama yalnızca ve yalnızca gerçeği ortaya çıkartmak amacıyla e, tarihçilik yapmamız gerekir. Tarihçinin asıl görevi budur. Dolayısıyla arkadaşlar e, bu sadece Osmanlı e, maalesef işte Türkiye'deki e, piyasa malzemesi haline e, geldi bu konu. İşte dizilerin konusu oldu. Burada tabi kasıtlı e, aldın, ardında başka sebepler yattığını bildiğimiz bazı e, çalışmalar var. E, dolayısıyla da e, Türkiye'de Osmanlı aleyhtarlığı denince akla belli kesimler gelir. E, onları burada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 Global miydi değil miydi bugünkü kadar? İşte doğru şu anda bir e, bilgi patlaması e, yaşanıyor. Bir e, el i̇nfijar dediğimiz gerçekten bilginin e, efendim patlayarak, sınırlar tanımadan saniyeler içerisinde kıtalar e, aşarak, denizler aşarak ulaştığı bir dönemde yaşıyoruz. Bir zaman diliminde yaşıyoruz. Fakat bu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 Dolayısıyla işte e, Çin'in seramikleri, efendim söyleyeyim, barutu, e, kağıdı e, sınır tanımadan e, bir hareketlilik, bir mobilizasyon içerisinde ulaştırılabiliyordu. İnsanlar e, işte Yemen'den Afrika'ya Zanzibar'a gidebiliyorlardı, efendim Avrupa'ya, Hindistan'a e, seyahat edebiliyorlardı. Aslında belki e, modernitenin getirmiş olduğu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 Güney Asya arasındaki ticaretin çok yoğun ve çok sürekli bir şekilde devam ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla çeşitli vesilelerle Araplar Türklerden haberdarlar idi. Cahiliye döneminde de bazı önemli şuaranın bazı önemli şairlerin şiirlerinde Türklere telmihte bulunduklarını göndermelerde bulunduklarını referans verdiklerini görüyoruz. Burada işte Türklerin çok savaşçı bir millet olması, efendim onların savaş esnasındaki kahramanlıkları, işte bu tuvaletleri vs. şiirlere ki Arap şiirlerin ana temalarından bir tanesidir bu aynı zamanda, şecaat meselesi ve bu tuvalet meselesi, oralara işte yansıdığını ve buradan da cahiliye döneminde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 ta Arap Yarımadası'na kadar geldiğini ve bunlardan haberdar olduklarını biliyoruz. İşte lehte ve lehte bazı hadislerin olduğunu, bazı mevzu hadislerin fabrike edildiğini e, Türkler hakkında biliyoruz. Dolayısıyla e, işte, Hz. Peygamber'in Türklere onlar size dokunmadıkça dokunmayın. Hadis-i şerifinin çok işte e, revaçta olduğunu biliyoruz. <gülüyor> Hadis-i şerifi yine bahsedilir. Kimisi mevzu olduğunu söyler. E, orada işte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 epeyce bir meşgul olduğunu kısa hilafet döneminde biliyoruz. Ve ta o dönemlerde işte irtilat eden bazı bölgelerin Sasani idaresi altında olduğunu ve dolayısıyla işte Türklerin o bölgelerde ve o insan, toplumlarla ilişki içerisinde olduğunu ve Hz. Ebubekir döneminde de radıyallahu anh bu yakındalığın farkındalığın devam ettiğini ama en önemlisi Hz. Ömer döneminde ilk karşılaşmaların artık meydana geldiğini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 ...lara yönelik olarak Emevilerin çok sert bir siyaset güçlüklerini, onları adeta Müslüman kabul etmediklerini, onlarda yer yer haraç ve cizya aldıklarını söylemeyecek, değil mi? Dolayısıyla işte bu nepotizm, bu kronizm, bu tribalizm Emeviler gibi Hulefayi Raşidi'nin hemen akabinde olan bir İslam devleti için son derece yanlış bir siyaset olmuştu ve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 Hım. Hmm. Arkadaşlar istimalet politikası şu. Evvela bakınız e, Arapçada tamam bahsetmemiş olabilirim. E, Arapçada elif sin eki bir e, fiilin başına geldiği zaman, masların başına geldiği zaman orada e, talep ifade eder. değil mi? İşte istiğfar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 İstimale politikası diyoruz. Yani maili, mailu mailen, değil mi? Bir şeye mail etmek, istimale bir şeyi bir şeye mail ettirmek istemek. Yani siz insanların zihinlerini, kalplerini yapmış olduğunuz, göstermiş, takip etmiş olduğunuz siyaset ve politikalarla mail ettirmeye çalışıyorsunuz. Ve hiçbir İslam Fethi arkadaşlar, istimalet politikası.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 Ok çekerek, dört dala giderek, dört dala giderken geriye dönük dönerek at üstünde e, ok atarak isabet kaydettirmek işte bugün işte tanklarına e, eşdeğer bir güçtü ve bu Türkler tarafından son derece başarılı bir şekilde yapılıyordu. E, bir anlamda bir makine tüfek gibi böyle hızla sadağından ok çekerek ele atması. Dolayısıyla da e, herhangi bir ordunun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 Başlangıcın doğulan 11-13 yaşındaki ergen çocuğa Arapça'da hulam diyoruz. Yani aslında tam köle anlamında değil. Ee, köle için rik ya da abdi ifadesi kullanılıyor biliyorsunuz. Şimdi bu hulam sisteminde de çocuklar o yaşlarda toplanıp getiriliyor. Yine e, işte Basi devletinin işte Türk kumandanlar sebebiyle Orta Asya sektplerinden e, 2000 civarında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 Kuran oğuzlarımda yine bu dönem içerisinde esir olarak bu bölgeye gönderildiğini biliyoruz. Evet arkadaşlar burada çeşitli bazı halifelerinin Türklerle olan münasebetleri ni söyleyebiliriz, değil mi? Mesela işte halife Me'mun, halife Mutasim, Mütevekkil. Bunlar aklınızda bulunsa iyi olur. Yani bunların hangisi mesela işte e, Türklere istihdama e, önem vermiştir. Mesela işte Halife Mu'tas'ın hilafet ordusunda Türklere istihdama önem vermiştir. Halife Mu'tas'ın. Değil mi? Mesela bu önemli bir isimdir. Evet. Hülya'nın ne yazıyor? Hı, Çocuk. Evet. Ondan sonra işte Hülya'nın e,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 Mı? bu da belki önemi haiz bir tarih olarak ee, bu dönemde isimlerin üzerinde durmuştuk arkadaşlar hatırlarsanız bu bizim ilk e, chapter'ımız ilk e, birimiz yani bu chapter'da e, chapter'ı öğrenirken bilgileri ya buradan soru olarak ne çıkar diye de ara sıra e, sormakta fayda var. İşte bunlar e, belki söylenebilir Mansur, Mütebekkil, Mortasım Memun, Mortez evet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 Abbasilerden önce Emeviler döneminde, ondan önce Kulefah-i Raşidin döneminde, ondan önce Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde, hatta ve hatta cahiliye döneminde Araplar nezdinde Türklerin varlığını bilindiğini, işte gerek Arap şiirinin, gerekse hadis-i seliflerin delaletiyle bunu söyleyebiliyoruz. Emeviler işte ilk döneminde,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 Abbasilerin içerisindeki işte Türk gücüne artan, azalan ölçüde ve Abbasilerin döneminin sonuna kadar Türklerin İslam medeniyeti içerisinde, İslam coğrafyası içerisinde varlığının olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla bugünkü dersimizde aslında bir anlamda geçtiğimiz dönemin kısa bir tekrarını yapmış olduk. İnşallah önümüzdeki dönemde Türklerin İslamlaşma serüveni üzerine konuşacağız. Sizden ricam,